Günaydın. Doğa koruma mücadelesi ülkenin her yanında sürüyor. Yakın zamanda başlatılan ülkemizin doğusundan bir doğa koruma kampanyasıyla başlıyoruz günümüze. Kuzey Doğa Derneği tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Cumhurbaşkanı Başbakan ve Orman ve Su İşleri Bak Bakanı Veysel Eroğlu. Kampanyanın talebi ise Iğdır ili sınırlarında bulunan Aras Nehri Kuş Cenneti'nin yok olmaması için Tuzluca barajının yapılmaması. Veysel Eroğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisinden Aras Nehri kuş cennetinin korunmasını isteyen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'a şöyle cevap vermiş. Bu kuş cennetini korumak boynumuzun borcudur. Bakan Eroğlu'na bu sözünü hatırlatmak ve Kars-Iğdır sınırındaki Aras Nehri Kuş Cenneti'nin yok olmaması için Tuzluca Barajı'nın derhal durdurulmasını sağlamak için bu kampanyayı başlattıklarını söylüyor Kuzey Doğa Derneği. Aras Nehri Kuş Cenneti'nin bir alternatifi olmadığını fakat tarımsal sulamada alternatifin damla sulamadan tutun pek çok alternatifi olduğunu söyleyen dernek binlerce yıldır insanlığa ve bunca canlıya yaşam sunan Aras Vadisi'nin kaderinin, Yetkililerinin vereceği bu karara bağlı olduğunu söylüyor. Planlanan Tuzluca Barajı Aras Vadisi'ne yapılırsa 240 kuş türünün yaşadığı, beslendiği ve ürediği alan sular altında kalacak. Göçmen kuşların bu dünyada barınacak çok yerleri kalmadığını söyleyen Kuzey Doğa Derneği görevlileri, eğer siz de bir yere gidip geri döndüğünüzde evinizi yerinde bulamasaydınız, ne hissederdiniz? diye soruyor. Aras Vadisi'nin her ilkbaharda ve sonbaharda milyonlarca kuşun göçüne tanıklık ettiğini, insanları olduğu gibi göçmen kuşları da coşkuyla kucakladığını ve onlara ev sahipliğini yaptığını anlatan Kuzey Doğa Derneği, bu bölgede bırakın baraj yapmayı, tam tersine bölgenin koruma altına alınmasının, Iğdır'ın ekoturizm merkezi haline getirilmesinin, ekolojik ve ornitolojik yani kuş bilim, araştırma ve ekoturizm çalışmalarının desteklenerek devam etmesinin, Iğdır ve dünyamız için hayati önem taşıdığında da bekliyor. Kuzey Deva Derneği tarafından Iğdır'ın Örnek Köyü Yukarı Çayırıklı'da Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmalarla 6 yılda 240 türden 40 binin üzerinde kuş kayıt altına alınmış ve Türkiye'de kayda geçirilmiş 469 kuş türünün yarısından fazlası bu çok önemli sulak alanda yaşıyor. Aras Vadisi'nde yapılan araştırmalar sırasında Iğdır'da daha önceden bilinmeyen, Yüzden fazla yeni kuş türü tespit edilmiş ve Şikra atmacası, Türkiye kuş envanterine yeni bir tür olarak eklenmiş. Yani daha önce görülmeyen bir kuş bile burada görülmüş Türkiye'de. Sadece 10 km²'lik Aras Kuş Cenneti'nde ise 3755 km²'lik Van Gölü'nden daha fazla kuş türü kaydedilmiş. Düz ülkeden binlerce doğa severin geldiği, bazen aylarca kaldığı ve ulusal ve uluslararası basında yüzlerce kez yer alan Iğdır'ın markası ve ekoturizm merkezi Aras Nehri Kuş Cenneti'ne Amerika Birleşik Devletleri National Geographic Derneği de hayran kalmış ve 2013'te tekrar ziyarete geleceklermiş. Doğu Anadolu'nun en zengin sulak alanlarından olan Aras Nehri Kuş Cenneti'nin büyük önemine Kuş Zenginliği'ne ve Kuzey Doğa Derneği'nin hazırladığı rapor ve başvurulara rağmen yıllardır teknik olarak sula kalan kategorisine dahi alınmamasının nedeni ise kimse tarafından bilinmediğini söyleyen Kuzey Doğa Derneği bu kuş cennetinin ve köylerin Tuzluca Barajı'nın suları altında kalarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu geç olmadan bu cenneti canlılarıyla yok olmadan Bakan Eroğlu'na verdiği sözü hatırlatarak Aras Nehri kuş cennetini kurtarmak gerektiğini söylüyor. Kampanya hakkında daha da detaylı bilgi almak isterseniz change.org/araskusçenneti adresini ziyaret edebilirsiniz. Çevreyi ve hepimizi yakından ilgilendiren bir konuda bir kampanya daha var sırada. Profesör Doktor Cemal Saydam tarafından başlatılan kampanyanın konusu Kanal İstanbul ya da Namı Diğer Çılgın Proje. Kanal İstanbul ya da pek çoğumuzun ilk tanıştığı adı ile çılgın proje için çalışmaların başlamak üzere olduğunu duyuran Cemal Saydam, peki nedir bu çılgın proje diyerek soruyor. İşte Cemal Saydam'ın açıklaması. Kanal İstanbul, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak yapay bir su kanalı esasında, ikinci bir İstanbul boğazı yaratıp etrafını ticaret merkezleri ve beton sitelerle doldurulmak için tasarlanmış bir nevi İstanbul'un idam fermanı. Doğaya ait olmayan bu yapay kanal sadece yakın çevresini değil, Çanakkale'den Karadeniz'e, hem Türkiye'yi hem de Doğu Avrupa'yı olumsuz etkileyecek. Projenin hayata geçmesiyle Karadeniz'in soğuk ve tatlı olan suyu ile Akdeniz'den Marmara'ya, oradan da Karadeniz'e varan sıcak ve tuzlu su arasındaki denge ters düz olacak. Projede kanal derinliği 25 metre olarak planlanıyor. Bu beslendiği nehir ve yağmur suları dışında kaynağı olmayan ve doğal bir tatlı su gölü olan Karadeniz'e yeni bir musluk açacak ve Karadeniz'in devamlı Marmara'ya tatlı su iletmesini sağlayacak. Hatta denizi buna zorlayacak. Fakat kanalın derinliği yetersiz olduğu ve Karadeniz'den, Akdeniz'den yaklaşık 30 santim daha yüksek olduğu için Akdeniz ve Marmara'dan gelen sıcak ve tuzlu su Karadeniz'e geçemeyecek. Bu bilgiler ışığında kanalı daha derin açmayı... Yapmayı çözüm olarak görebileceklerini düşünen Cemal Saydam yazısına bu sorunun kanalı daha derin yapmakla da çözülemeyeceğini çünkü derinliğin tek sorun olmadığını sadece sorunun bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Asıl çözümün bu kanalı hiç yapmamak olduğunu söyleyen Cemal Saydam kendi içinde bir denge ile tek bir musluk ile birbirini doldurup boşaltan bu denizlere ikinci musluğu takmanın hepimiz için geri dönülmez felaketin başlangıcı olduğunu söylüyor. Gelin Profesör Dr. Saydam'ın kendi ağzından dinleyelim neyin neden olamayacağını. Çünkü Karadeniz iki musluktan iki kat hızla boşalacak. Fakat Karadeniz'i dolduran ve besleyen nehirlerin Tuna'nın Dinyeper'in debisi ve kapasitesi artmayacak. Durduk yere Karadeniz havuzuna giren tatlı suyun debisini arttırmadan havuza tek muslukla boşaltmak yerine bir musluk daha takılırsa sistem alt üst olur. Karadeniz gitgide kuruyup yok olurken diğer taraftan Marmara ve Akdeniz'in sıcaklık tuz oranı bozulacak. Çılgın projenin sonu çılgın felaket olacak diyor Cemal Saydam. Projenin sahibi Türkiye olsa da etkileyeceği ülkeler ve doğacak sonuçlara bakılırsa bu felaketin sonuçlarının Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri etkileyeceğini söyleyen Cemal Saydam, ortak doğamız olan bu denize yapacağımız her şeyde diğer ülkelerin de söz hakkı olduğunu er ya da geç o ülkelerin bu projenin hayata Geçemeyeceğini söyleyeceğini anlatıyor. Aslında bunu anlamak için ne bilim adamı olmak ne de alim olmak gerekiyor. Basit havuz problemi. Hani şu ilkokul çocuklarına çözdürülen cinsten diyerek topu ve sorumluluğu aklı başında her vatandaşa atan Cemal Saydam'ın kampanyasını incelemek isterseniz change.org proje adresini ziyaret edebilirsiniz. Doğamızın korunduğu ve çılgın projelere kurban gitmediği bir gelecek dileğiyle esenlikler diliyoruz.